Nitekim size ikinizden biri peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okur, sizi günahlardan arındırır, size kitabı ve hikmeti öğretir. Bilmediğinizi belletir. Bakara suresi 129. ayetin dipnotunda hikmet hakkında bilgi verilmiştir. Rabbimiz onlara içlerinden bir peygamber gönderdi kendilerine senin ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları günahlardan arındırıp tertemiz yapsın. Daha önce peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Yoksa daha önce sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Şura, 52. allah Allahu Teala'nın Resulullah'a bilmediklerini belletmesiyle ilgili ayetler için buraya bakınız. Öyleyse siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Sakın nimetlerime nankörlük etmeyin. Allah kulunun kendisine her zaman ve her durumda Ayakta otururken yatarken bile anmasını ister. Ali İmran 191 Ve bir, kutsi, bir hadisi kutsi de şöyle buyurur. Ben kulumun beni düşündüğü gibiyim. Kulum beni zikrettiği zaman onunla beraberimdir. Eğer beni yalnız başına anarsa ben de onu yalnız kendi anarım. Şayet o beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu daha hayırlı bir toplulukta anarım. Eğer kulum bana bir karış yaklaşırsa Ben ona bir arşın yaklaşırım Bana bir arşın yaklaşırsa Ben ona bir kulaç yaklaşırım Eğer bana yürüyerek gelirse Ben ona koşarak varırım Buhari Müslüm Resulü Ekrem de Bazı hadislerde şöyle buyurmuştur Rabbini zikredenle etmeyen Farklı Diriyle ölünün farkı gibidir Buhari Müslüm İçinde Allah'ın anıldığı ev ile Allah'ın anılmadığı evin farkı ile ölünün farkı gibidir. Müslüm Huzura ermenin tek yolu Allah'ı zikretmektir. Onlar iman eden ve Allah'ın zikriyle huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur. Hurat 28 Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Çünkü namaz Allah'a duyduğu derin saygıdan kalbi yüreklilerden başkasına zor gelir. Bakara 45. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zor ve sıkıntılı bir durumla karşılaştığı da namaz kılardı. Ebu Davud, Elbani, Sahih Sünni, Ebu Davud Allah yolunda öldürülenlere ölülerdir demeyin. Hayır onlar diril dirir. ama siz farkında değilsiniz. Aşağıda meale verilen ayet de şehitlerin sahip olduğu bazı nimetleri dile getirmektedir. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme. Aksine onlar diridirler. Rableri yanında yazıklandırılmaktadırlar. Ali İmran 169 Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Şehitlerin ruhlarının cennette yeşil kuşların bedeninde arzu ettikleri meyvelerden yiyerek cennet ırmaklarına dalıp çıkarak ve istedikleri yere uçarak dolaşıp durduğunu haber vermiştir. Müslim Ebu Davud Tirmizi Elbette sizi bir takım korkularla biraz açlıkla mal, can ve ürünlerden bir miktar kaybettirmek suretiyle imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri. Allah'a Allah and olsun ki mallarınız ve canlarınızla bir takım imtihanlardan geçeceksiniz. Ve yine şüphesiz sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve müşriklerden sizi incitici pek çok şey duyuracaksınız. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız elbette bu davranış Azimli ve kararlı olunması gereken konulardandır. Ali İmran 186 Onlar başlarına bir felaket gelince bizim bütün varlığımız Allah'ındır ve sonunda yine O'na döneceğiz derler. Resul-i Ekrem muhtelif hadislerde bu konuyu şöyle açıklamıştır. Bir kul sıkıntıya düşük de bizim bütün varlığımız Allah'ındır. Ve sonunda yine ona döneceğiz. Allah'ım başıma gelen sıkıntının ecrini ver ve bana bundan daha hayırlısını lütfet diye dua ederse allah Teala ona uğradığı sıkıntından dolayı hak ettiği karşılığı ve kaybettiğinden daha hayırlısını verir. Müslüm Çocuğunu kaybeden Müslüman bizim bütün varlığımız Allah'ındır ve sonunda yine ona döneceğiz deyince allah Teala meleklere kulum için cennette bir köşk yapın ve ona Hamd köşkü adını verin buyurur Tirmizi. Asıl sabır felaketin geldiği anda dayanıklı olabilmektir. Buhari, Müslim. Bütün günahları Rableri tarafından bağışlanıp merhamet edilenler işte böyle davrananlardır. Ve onlar doğru yolu bulanlardır. Safa ile Merve Allah'ın hac için koyduğu işaretlerdendir. Hacc veya umre yapan bir kimsenin onları tavaf etmesinde bir günah yoktur. Kim içinden gelerek bir iyilik ederse elbette yapılan iyiliklerin karşılığını veren ve her şeyi gerçek mahiyetiyle bilen Allah'tır. Hac ibadeti bundan dolayı hacca gitmeye gücü yeten insanlara Beytullah'a hacc etmek Allah'ın bir emridir. Ali İmran 97 Hac yılda bir defa ve sadece Zilhicce ayının belli günlerinde yapıldığı halde Umre'nin belli bir zamanı yoktur. Umre, ihram giyip Kabe'yi tavaf ederek ve Safa ile Merve arasında ba ba bazen yürüyerek bazen koşarak yapılan bir ibadettir. Hac da Umre'den farklı olarak Arafat Dağı'na çıkılıp orada belli bir süre durulması, vakfe yapılması zorunludur. Bakara suresi 196-197. ayetlerde Haç ve Umre'den söz edilmektedir. Hazreti İbrahim'in eşi Hacer, oğlu İsmail'e su bulmak için Kabe'nin doğusunda bulunan Safa ile Merve tepeleri arasında yedi defa koşmuştu. Cahiliye devrinde Kabe ziyaret edilirken Safa ile Merve arasında koşulurdu. İslamiyet geldikten sonra Müslümanlar orada koşmanın bir cahiliye adeti olduğunu düşünerek çekingen davrandılar. Söz konusu tereddüdü gidermek üzere bu ayet indi. Buhari Hac 80 Ve bu genelliğin Hz. İbrahim'den biri var olduğu öğretti. İndirmiş olduğumuz delilleri ve hidayeti biz kitapta insanları açıkladıktan sonra saklayanlar yok mu? Onlara hem Allah lanet eder, hem lanet edebilecek olan herkes lanet eder. Allah'ın indirdiği kitabın bazı kısımlarını gizleyen, ve böylece basit çıkarlarını gözetenler yok mu? İşte onlar karınlarına cehennem ateşi dolduruyorlar. Kıyamet gününde Allah ne onlarla konuşur ne de kendilerini temize çıkarır. Onlara acı bir azap vardır. Bakara 174 Ey ehli kitap! Kitapta olup da gizlediğiniz pek çok şeyi size açıklayan bir çoğunu da yüzünüze vurmayan elçimiz geldi. Maide 15. Onlara şöyle de Musa'nın insanlara bir nur ve bir yol gösterici olarak getirdiği, sizin ise ayrı ayrı kağıtlara yazıp işinize geleni gösterdiğiniz fakat çoğunu da gizlediğiniz, ayrıca sizin, sizin de ve atalarınızın da bilmediği şeylerin size öğretildiği o kitabı kim indirmiştir? Enam 91. Bu surenin 146. ayetinde, Kendilerine ilahi kitap verilen bazılarının peygamber efendimizi öz oğulları gibi tanıdıkları halde kitaplarında açıklanan bu gerçeği bile bile gizleyip sakladıkları ifade edilmektedir. Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. Bakara 89 Allah'ın lanetinin kimlerin üzerine olacağıyla ilgili ayetler bu ayetin dipnotunda verilmiştir. Ama Tövbe edip kendilerini düzelten ve gerçeği açıkça söyleyenlere gelince ben onların tövbelerini kabul ederim. Çünkü tövbeleri çok kabul eden sonsuz rahmet sahibi ancak benim. Ancak yaptıklarının ardından tövbe edip kendilerine çeki düzen verenler müstesnadır. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Ali İmran 89. Ancak tövbe edip kendilerine çeki düzen verenler ve Allah'ın dinine sarılıp bütün samimiyetleriyle O'na yönelenler müstesna. Onlar müminlerle beraberdir. Müminlere ise Allah büyük bir mükafat verecektir. Nisa 146 Kötülükleri yaptıktan sonra tövbe ederek gerçekten iman edenlere gelince, şüphesiz o tövbe ve imandan sonra, senin Rabbin çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir. Araf 153 Yine de Rabbinin bir cahillik edip kötülük işleyen ardından da tövbe edip kendine çeki düzen verenlerin yanındadır. Elbette senin Rabbin onların bu tövbelerinden sonra çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir. Nahıl 119 Ancak bundan sonra tövbe edip Durumlarını düzeltenlere gelince, bunlar fasıklıktan kurtulurlar. Çünkü Allah son derece bağışlayıcı ve merhamet edicidir. Nur 5